Bismillah. Alhamdulillah. Selamun Aleykum dördüncü alıştırma. İsnad el-Falelatiye te mütekellimi kemah ve müvaddahun filmi tale. O misalde açıklandığı gibi gelen fiilleri mütekelime isnadet dayandır. Misal Hamidun Zanne ene Zanentu. Sizler de göreceğiz zaten onun çekimini. Oradan e, anlaşılacak. Cemil mühendis e, gaybet sigasından itibaren fil asli haline döner mazi şeklinde. Yani zanen var ya. Zanen şeklinde döner. Muzari de aynı şekilde. Zanne, zanna, zannu. Zannet, zanen ne diye devam eder burada mütekelleme ızafe edildiği için, isnat edildiği için daha doğrusu zanentu dedik. Yani zannenin şeddeli açıldı. zanen ortaya çıktı. Her iki nun. Hamidun merra ene merertu Hamidun hacca ene hacectu gibi diğerlerini çekeceksiniz. Hamidun sebbe, mm. hamidun sabbe, Hadde, cerre, radde, şemme, messe. Sadece şemme ve messe'nin çekimi farklı. Sebep tu veya merer tu gibi de şemim tu ve mesist tu diyeceğiz. Şemka mıdır hocam? Değil mi? Bende yok. Ne yok? Şakka. Şakka mı? Şakka. Yarmak. Yarmak. Yarmak. Bende yok o şey. Sabbe mi? Sabbe mi? Dökmek. Sabbe, sıvı, sıvı, sıvı, sıvı, sıvı şeyi dökme. El-Khamis, beşinci alıştırma. Teammelil misale, thümme sughil emra, minel ef'alatiyeti. Misali düşün, sonra gelen fiillerden emre sigala. Buradan bu daha fiilin emir sigasının oluşturması, emir sigasının çekilmesi, yapılması var. Bakalım ente tecurru. Müzekker muhatap sigayı aldık. Tecurru'yu. Onun aslı nasıldı? Tecurru. Yani birincisi, ilki cezin ikincisi harekeli iki tane ra. Parantezi içerisinde yazılı bunu gösterir. Sizin elinizde var ya, kitabınızda yazılı. Tecurru. Evet. Emre delalet etsin diye muzarat harifini atardık. Emre delalet etsin diye sonunu cezm ederdik. Ne kadar geriye? cur C'u ve iki tane cezimli ra. İltirai sakineyin oldu. Bu kayda dışı olduğundan dolayı ve harflerin hepsi asli harf olduğundan dolayı. Aslından olduğundan, atamayacağımızdan burada cezimin yerine biz fetha koyarız. Yani ikinci şeyi e, aynı aynı olan harfi fetalarız curre olur. Curr değil de curre olur. İltirayı sakinleyin. Mümkün olmadığından dolayı. Bu bütün meczum böyle de böyledir. Aşağıda gelecek. Cahtı mutlakta da böyle olacak. Nehi hazırda da böyle olacak. Emir de, de böyle olacak. Emir hazırda da böyle olur. Tüm e, muzaf fiillerin emirleri cahtı mutlakları ve cahtı şey, nehi hazırları bu şekilde gelir. Temurru murre olur. Tehüccü Hucce olur. Tesubbu, Subbe olur. Diğerlerde Teşemmuh, Şem. Şemme. Teruddu, Tezunlu, Teuddu, tem, Temessu, aynı şekilde. Ekrem ayeli gelen şeyleri oku. Bunlar da <gülüyor> örneği verilen, Ulubuna benzer, dafilen, emülen cümle içerisinde kullanımı Cürre hadel mektebe. Bu masayı Çek. Sub bel kahvet eli duyuyu fi misafire kahve dök. Ude hadihi kitabe bu kitapları say. Şemme hadihi zehrate bu çiçeği kokla. Temel maliyiyi 7 alıştırma Yahudcu. Burada da önce cahd mutlakını sonra nehi hazını göreceğiz. Mudafilelerin Yahudcu siyasını aldık. Bunun başına e, caht mutlaka mutlak lem dahil olduğu zaman lem yehüc olur. Sonu cezm olunur. Açılmış halinde yazılacak olursa Yehuc çift cim cezimli. İltikayı sakinleyin. Böyle bir şey okunamayacağını kullanmıyor. Normalden dolayı sonu yukarıda söylediğimiz emirde olduğu gibi retalanır. Lem yehücce olur. Yehücudan farkı yehücce olması bu şekilde ayrılır. Bunun e, e, efendime söyleyeyim mudaaf oluyor mudafilin meczum olduğu. Arapça dilinde layel takı yani layel takıyı sakin fill ortu arabiye, Arapça dilbatinde dilinde iki sahna yan yana gelmez. E, neh da bu şekildedir. Tecurru sigasını varsak çekme. Çek e, çekiyor sigasını. Çekme diye e, neh çevirecek olsak başına Nehî ile aslında ayrılacağız. La tecrü, sonu Emre Delatesi'nde mı olacak. Tecrü diye çiftir ağa, cezim kaldı. O da tecrü diye, la tecrü diye sonu fethalanır. Bu bir kaydedir. Bunu öğreneceğiz. Müdafirler gibi kaydıdır kaydedir. Ecmane lesileti la bin nefyi müstamilenlem. Gelen suallere LEM'i kullanıcı olarak nefiyle, olumsuzlukla cevap ver. 6 tane soru. Bu soruların bir tanesinin cevabını zaten kitap kendisi vermiş. E hacet, hacettin MI? LA LEM EHUJCE. Hayır, henüz etmedim Henüz yok. Bağlı yok değil mi? LA hayır, etmedim LEM EHUJCE lem cahit mutlak edatıydı, sununcazı mı derdi, iltikai sakinliğinden dolayı lem ehüc demedik de ehüc dedik, fetaladık. Laik kullanmak zorundan mı özür dilerim? Hac etmedin de diyebiliriz ama laik kullanmak daha şey, uygun. E adetti hadihil kütübe ya binti Ey kızım bu kitapları saydın mı? E udde, lem e udde, Le Le Le Le Le -e. Le lem ya un de, evet. Ya un de, ya ya E üçüncü soru, E sebep temiz ile ke hada ya Ali yu, bu okul arkadaşına sövdün mü, yani kötü söz kullandın mı? E subbe esube, Diğerlerini okuyalım. Siz üzerinde düşünün, ee, çalışın inşallah. E mer ral müdürü alifusuri, müdür sınıflara uğradı mı? E sabep tel ma elledi kanefil kubi, bardaktaki, bardan içindeki suyu döktün mü? E şemim te rai hatem keriyeten, in dema etah kapıyı açtığın zaman. Çirkin bir koku aldın mı? Hangisinde? Ha, fetah de Babel hamam mı? Tamam. Ben de bab yalnız gelmiş, siz de gelmiş. O zaman sizdeki ne tercüme edecek olursak, hamamın kapısını açtığın zaman diyeceğiz. İndemada burada lemmah gibi aynı manaya gelir yaptı ettiğinde, etti mi yaptı mı etti mi etti. Eddahil l külli <gülüyor> cümletin ve ekmiyle bhiil cümlete. Evet, lay-nahiyeye <gülüyor> yani nehilasını <gülüyor> her cümlen önündeki fiile girdir ve onunla cümleyi tamamlar. Burada altı tane cümle var. Baş taraflarında e, nehi-la'sı ile fiiller bölümü boş. Cümlelerin devamında parantez içerisinde yalın halde, merfu halde fiiller var. Li meziden minel kahveti. La tesubbe. Parantez içerisindeki cümle tesubbu. Tesub, tesubbe değil. Bana, parantez içerisindeki tesubbu. La ile kullanacağım olsak olacak. Evet. Bana daha fazla kahve Dökme diyeceğiz La tesubbe, tesubbe. Çünkü la inahiye hazır hazırra e, dönüştürürdü Sonunu cez vereceğiz İltikai sakininden, sakininden dolayı Sonunu cezinden kurtarıp Fethaladık ikinci cümle <gülüyor> Ennel imtihane Seyekûnü sehlen Tezunnu imtihanın kolay olacağını Zannetme La tezunne. La, la tezunne ennel imtihane seyekunu sehlen. Bunu ben de size uygun hale getirecek söyleyeyim. La tezunnu ennel imtihane sehlen. Bilmem anlatabildim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Sizler de imtihanın kolay olacağını zannetmeyin zor olacak. İkinci kitap, birinci kitaba göre oldukça zor değil mi? Sınav ödüleri, sınav ödüleri. Sınav... Taptan sonra inşallah. Az kaldı. E, o zaman, o zaman, bir gidersin. Şey vereceksin değil mi hocam? Bir ay yeter yani. <gülüyor> bir ay yeter mi? Eha ee, e kel müslüme. Müslüman kardeşine sövme diyeceksiniz. Üçüncü cümlede. Hadhir riyalati. Bu riyalleri sayma diyeceksiniz. Beyne ye değil musalli. Murre, uğrama. Namaz kılanın önünden geçme. Diyeceksiniz. Burada merre geçme mayasına. Beyne yedey. Burasını iyi e, öğrenin. Yeni bir kalıp gördünüz. Yedey, iki elinin önü demek. İki elinin arası demek. Beyne yedey. İki elin arası. Yedey, iki el. Yed, yedey. Beyne Ara. İki arası ön kastediler bunu, <gülüyor> Ön taraf demek. Beyne-i ön taraf demek. <gülüyor> Musallinin yani namaz kılığının önünden geçme. <gülüyor> Es-sebbûrete min mekânihâ lâ tecrûrrah diyeceksiniz. <gülüyor> Burada da yazı tahtasının mekânından, yerinden Çekme diye bir cümle Kulmuş o boşu doldurursunuz Söylediğimiz gibi Aşır tasriful Madi min adde Adde fiilinin Yani mudaaf fiillerden birisi olan Adde fiilinin mazi çekimi Adde adda addu Addet adeta adet ne Cemmen nes e, Gaybisigası itibaren Fiil asli haline döner demiştik Adet ne de gördünüz bunu Adette adettum adettum adette adettum adettum adettum adettum adettum adettum adettum evet. adettum adettum adettum. Bizde isnna diyor. Isnna Bizde. Yani isnna diyor. Evet. Bizde, bile, Müsennalar e, yoktu. Ama. Müsennalarını bir çekmiş olduk. Tasriful mudari min adde Yeuddu. Adde Yeuddu'nun muzari çekimi ise e, Yeuddu, Yeuddani, Yeuddune, Teuddu, Teuddani ya odut ne? Ya odut Burada da yine asli haline döndü. Ee, te odut te odan te odun te od di ne te odan te od ee, ta ne? Odu ne emri min adda adda filin emir çekimi. Udde udda oddu, Uddi odda, odut ne? ne? müsennaları yok onları herhalde yazmışsınızdır veya dikkat edeceksinizdir. <tömmelil> Teemmelen istim temmel istimu kelime kelimeteyni qattu ve ebeden. Bu çekimler hakkında soracağınız bir şey var mı? Şey tekrar alacağım. Ut müennes Müennes müsenna. Müsenne gâib. Adda, adda, addu mu? Emri mi? Udda, udda. Uddu. Uddi, udda. Udda. udda. udda. Te yok, te muhte, te yok. Te olur. Teuddi, teuddani. Teuddani, teudud ne değilmiş hekimi? Teuddani. Nun düşecek. T kalkacak değil mi? Udda. <gülüyor> evet, Te'emmelil istimâlel kelimeteyni gattu ve beden, gattu ve bedenden oluşan iki kelimenin istimâlinin kullanımını düşün. İstimâli kullanım demek. Evet. Burada da yeni iki tane kelime öğrenmiş olduk. Ma fealtu hâza gattu bunu ben asla yapmam. Maaf et Allah'a. Qattu asla yapmadım. Lem akul ta'amen lezizen misle haza qattu. Bunun benzeri lezzetli bir yemek asla yemedim. Lem akul. Lem etrukis salate qattu. Velen etru ebeden. Namazı asla terk etmedim ve ebediyen terk etmeyeceğim. İnşallah. Burada katı ve ebeden kelimelerinin farkı ortaya çıktı. Lem esma kelamen mitlahda katı. Bunun benzeri bir kelamı asla işitmedim, duymadım. Keyfe telu inneke ra'aytani fil hindi. Ene maazu hep tu ilel hindi kattu. Benim beni Hindistan'da gördüğünü nasıl söylersin? Keyfe telu? Nasıl dersin, söylersin? Neyi? Inneke ra'aytani fil hindi. Beni Hindistan'da gördüğünü. Buradaki inneke kesra ile gelişi kale filinden sonra geldiği içindir. Mastar manası, enne manasına tercüme edilir. gördüğünü dedik onu da zaten. E, ben asla Hindistan'a gitmedim. Evet aşağıda açıklaması var. Gattu hasum bil maadi. Gattu kelimesi maziye kastır, Maziye mahsustur yani. Mazi ile kullanılır. Asla yapmadım, etmedim, gitmedim, gelmedim, görmedim, görmedim, duymadım, dinlemedim neyse ve ebeden hasun bir müstakbeli ebeden de geleceğe müstakbele hastır gelecek için kullanılıyor ebediyen şunu yapmayacağım bir üstte üçüncü de kullanılmış Hem etrok diyor ya len tamam len ne yapardı Ma manayı masra, şey, mü müstakbele çevirmez miydi Hı -hı. yapmayacağım len ne geldi ya asla kesinlikle yapmayacağım ebediyen faciyeye çevirir dilem le, len biz Hı. lem'den bahsetmiyoruz nem'den bah bahsederiz nem'den bahsederiz lem maziye lem ve lem ma maziye çevirir len müstakbelese doğru bak dediğim maziye çevirdik yani maziyle kullanılır dedin ki kaptın he orada lem e, maziye çevirdi evet Hı. yani farkı ne oldu dedim Birisi, ikisi de kesinlikle ifade eder ama birisi mazi için kullanılır, birisi için, geleceksin için kullanılır. Yani, ge geçmişte olan bir şey için ebediyen şunu yapmadım denmez. Asla şunu yapmadım denir, Katto kullanılır. Asla şunu yapmayacağım için de ebeden kullanılır, ebediyen yani. <gülüyor> Kuşlendirmek için, manayı tehdit etmek tehdit için... Tehkit için tabi. Tabi bunlar tehkittir. Zaten lemlenlenlen o şey sen... Yani. Daha kuvvetleniyor. Şimdi Arapçada mesela çoğul var. Çoğulun çoğulu var. Cemül Cem dediğimiz. Ya. Türkçede var mı böyle bir şey? Çoğulun çoğulu var mı? Mescitlerler var mı? Yok gibi. Arapçaya has bir özellik. Arapçanın genişlerinden değil değil mi? Hayır hayır. Zaten yalan kullanıyor baksana. Gaktuğu ebeden. Temel maili. Burada da İsmi taftil'in iki ayrı e, farklı farklı dağdır. Farklı kullanımı var. Leyyin, leynun yumuşak demek. Leyyin yumuşak olan ismi taftil elyenu. Daha yumuşak. Daha, yumuşak. daha yumuşak. En yumuşak, daha yumuşak. Hadal hayr leynun ve zalike elyemu min hada. Bu ipek yumuşaktır ve o bundan daha yumuşaktır. Tayyibun tayyib güzel, hoş, temiz manalarına gelir. İsmit taf değil, et bu. Daha güzel, daha hoş, daha temiz. Veya en hoş, en temiz, en güzel manasına gelir. Hadha taam ve zalika etiye bu. Bu yemek güzeldir, hoştur ve o daha hoştur, daha güzeldir. Efal yani, diye farkı yok değil mi? Bildiğim de farkı Ancak e, failin mezneline gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Takilün mezneline geldi. Leyyinun ve e, Tayyib'e baksana. ne? Hmm. El kelimatul cedide, yeni kelimeler. Merratun, cemuha merratun, kere defa. Edibacju, ed edibacju, nev'un minel harir. Dibac, harir ipekten bir çeşittir. Bir ipek çeşitidir. Nev'un çeşit mi? Nev'i, nev nevi gibi. Ne şey. Nereye buradan gelme bizim dilimize? Çeşit. Nushatun cemuha nusahun nusha Sayfa, Sayfa da diyebiliyoruz evet. Keffun cemuhu ekuffun Avuç içi El yani el içi Ayah evet. Rayhatun koku huneihatun lahzatun gibi kısa zaman e, dilimi Mezidun fazla ziyade fazlalık Kerihun çirkin kötü Balu atun boru idi. E Gafilun, gafil habersiz. Leyyunun, yumuşak. Tayyibun, temiz, hoş, güzel. Defayet fau defette kaldırdı. Uzaklaştırdı. Mer'ada yemradu, hasta oldu. Hazine yahzenu, hüzünlendi, üzüldü. Aksamul fiili. Fiilin kısımları. Bir tabela halinde. Bu da şimdiye kadar gördüğümüz salim ve illetli fiillerin kısımlarını gösteriyor. Salim fiiller biliyorsunuz 3 çeşitli yani sahih fiiller sahih sahih. salim sahih birbirini çağrıştırıyor. Sahih fiiller 3 çeşitli salim, mehmuz ve mudaf yani herhangi bir e, vav ve yağdan e, illet tarifi ihtiva etmeyen fiillerde onlardan birincisinin örneği salimin örneği ketebe yektubu, len yektuba, lem yektub, uktub. Mazisi, muzarisi, len ile mensup hali, lem ile meczum hali ve emri <gülüyor> gelmiş. Bildiğiniz fiil çekimi. <gülüyor> Mehmuz'un örneği, mehmuzul fa, mehmuzul ayn, mehmuzul lam dediğimiz, yani faal fiili, hemzeli, aynel fiili, ve lam fiili, hemzeli, 3 tane örnek var. Ekele, yekulu, lam ya'kula lam ya'kul kul mehmuzul ayının örneği yes'ale yes'alu lan yes'ale lam yes'al is'al bu sel de gelir selben israillere Kur'an-ı Kerim'de kullanımı vardır bunun is'al de kullanılır sel de kullanılır ikisi de kullanılır mehmuzul e, lamın örneği qara'a yaqra'u lan yaqra'a lam yaqra' iqra 3 üçüncü kısmı müdafiğiydi. <gülüyor> Adde yeuddu len yeudde lem yeudde udde. Yani hem mensup hali hem de meczum hali ve sonunun fethasıyla. Şemme yeşemmu len yeşemme lem yeşemme şemme. Aynı şekilde cedde ye ciddu len ye cidde lem ye cidde, cidde. Burada da aynılığının e, ötreli aynelin katları aynelin kesralı olduğuna işaret eden birer tane örnek verdim. Muzari'de ayneli ötre olan örnek adde yahuttu. Muzari'de aynelinin fet'li oluşuna örnek şemme yeşemmu. Muzari'de aynelinin kesrli olanı örnek cedde yecittu. Ha Cet, Yenileme. Lini Cediyet vardı ya. Mutalel fâ yani misal örneği, misal fiilinin ve gaffe yekifu len yekife lem yekif gıf emri olarak gelirdi burada da illetli fiillere girdik. Onda dört çeşit de vardı. Birincisi faal fiili illetli olan kısımdı. Ona misal fiil diyorduk. Ve onun örneği. İkinci kısım ayneli illetli olan burada ne diyorduk? Ejveh fiiller. Cık, cık. Ejbefi fi fiil örneği kale yekulü. Lem yekul lem yekul kul çekimi. Ezfe yayin örneği baa yebiu lem yabi'a lem yebiu be çekimi. Ezfe hemze diyebileceğimiz fiilin örneği ise na ve yanamu idi lem yenem nem çekim bu şekilde geliyordu illetti fiilen üçüncüsü ise muhtelem dediğimiz nakiz fiillerdir neden meşa yemşi lem yemş len yemşiye yemşiyedeki fethanın dönüşüne dikkat edin meşa yemşi yemşiyde yok ama len de var lem yemş imşi Caht-ı ve emri bildiğimiz hal üzere geliyor. Nesiye yensa, len yensa olduğu gibi dönmüyor. Lem yense, inse emri. Neha yenha, len yenha, lem yenha inha Dea yed'u, len yed'u ve burada da yine döndü. ona da dikkat ediyoruz. L-YD-O ve lem yedu uza emri son kısım ise bunu ayrı bir ders olarak göstermedi. Nakıs fiillerle beraber anlattı şeyin içerisinde. Dersin içerisinde lafifil makrun ve lafifil mefruk var. Lafifil makrun dediğimiz önce lafif fiili e, hatırlayalım. Lafif fiil İki tane illetli harf bulunduran ihtiva eden tane e, mazi fiilin mazisinde iki tane, e, tane illetli fiil ihtivaden eden fiillere diyorduk. Bunlar eğer yan yana olursa lefifi maklun oluyor. Yani yakın, ayrı ayrı olursa, yani aralarında başka bir harf olursa, yani faal lameli a'lameli illetli, ayneli e, salim fiillerden olursa, sahih fiillerden olursa, Orada lefifi mefruk diyor. Zaten is, ismlerinde alışılıyor. Lefifi makrûn yakınlaşmış. Lefifi mefruk ayrılmış. Aynel ile lamel fiil aynı aynalar. Makrûn aynel ile lamel illetli fiil olanlar. Evet. Lefifi makrûn'un örneği keva yekfîdir. Aynel ile lamel vel ve oluşan, yani illetli iki oluşan bir fiil. Ütüledi manasına. Len yekfîye lem yekbi ekbi lefifi mefrukun örneği ise vega'dır vega korumak korudu vega yekıy yegî. len yekıya lem yekıy kıh kıh değil kıh kıh yazmışlar o doğru değil sonra bir tane haysek de dediğimiz e, cezimli bir yumuşak hg denir, kıh denir, sadece, sadece emre hazır müfredinde, müfred emre hazırda, len yaki, yani, len yakiye, lem yekîye, lem yekî, kıh, koru, koru, lem yekîye, asla korumayacak, hmm. lem yekî, koru. lem yekî, korumadı, kını tamam. azap bekleriz mesela kını yalan kullanacağımız zaman q deriz de bitişi kullanacağımız zaman q diye gelir. Evet soracağımız bir şey var mı?